să-ți spun n-aioc când săvii să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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanındasınız. Canlı olarak sizlerle beraberim. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve bugün size Strayan Köyü'nün kahvalıcısını getirdim. Ee, bu fareli köy, değil, e, köy değilmiş. Strayan Köyü'ymüş. İşin şakası. Bugün Makedonya'dayız. Ee, genel olarak Kuzey Arnavutluk yani Kuzey Arnavut ...larının yaşadığı coğrafyalardan ama özel olarak da çoğunlukla da e, Makedonya var çevresinden e, Arnavut melodileri ve şarkıları dinleyeceğiz bugün. E, bir kavalcı e, misafirimiz, tabii şarkılarıyla misafirimiz. Belki gayret göstersek e, canlı olarak da katılabilirdi ama bayağı bir e, uğraşmak lazım. Çünkü yaşayan birisi. Evet. E, Salla Şabani'den bahsediyorum. Salla Şabani e, önemli bir kavalcı. Makedonya Arnavutlarının en önemli sanatçılarından biri. Pek çok sanatçıyla şarkıcıyla ya da müzisyenle işbirliği yapmış. Ama kendisi başlı başına bir olay. Yani tamamen bir e, fenomen e, Salla Şabani'nin durumu. E, Makedonya ve çevresindeki folklor festivallerinde Almadığı ödül yok Yani Şimdi aşağı yukarı bir sayfalık bir biyografi var önünde Bunun yarısından çoğu Hangi yıl Nerede ne ödül aldığını e, Anlatıyor Dolayısıyla bir e, Kendi çapında bir e, Müzik dehası halk müziği dehasıyla e, Karşı karşıyayız Az önce ne dinledik e, Yusuf Celili Adında bir Kahraman için e, Balkan Savaşı yıllarında e, yaşamış bir kahraman için e, yazılmış Ezgi'yi dinledik. Enstrümantal bir Ezgi'ydi. Ve e, Salla Şabani arkadaşlarıyla birlikte e, çaldı. İsterseniz bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra biraz Salla Şabani kimdir? E, ne yapmış? Neler etmiş? E, onu şey yapalım, konuşalım. Ee, küçük Sulo şarkısı bu şarkının adı. Salla Şabani yönetiminde folklor grubu seslendiriyor. <gülüyor> İki tane soru var. Nebi Fethi ve Kati Halili. Giz! Evet, Sallaha Şabani ve arkadaşlarından harika bir halk şarkısı dinledik. Sallaha Şabani e, Gostivarlı, Gostivar'ın e, Strayan köyünde doğmuş. E, 1947'de doğmuş. Bu arada tercümeler yine her zamanki, o her zaman olduğu gibi, çoğu zaman olduğu gibi. Sevgili dostum, Güner Eminoğlu'ndan geldi. Çok teşekkür ediyorum burada. Hatta Salah Şaban'in e, Güner Eminoğlu'yla ortak tanıdıkları da var. Yani kendisi, kendisi de tanıyor. Eee bir şekilde gençliğinde hatırladığı bir e, müzisyen. Evet ona çok teşekkür ediyorum. 1947'de Strayan köyünde doğuyor demiştik. 8 yaşında e, işte halk çalgılarına merak sarıyor. Aslında babası da efsanevi bir kavalcı. E, önceleri çifteli ve şarki Çalıyor ya da şarkıya. Bunlar bizim bağlama ailesinden çalgılar. Genellikle ikisi birlikte duyulur zaten. Daha sonra da Kaval ve Gayde'ye yöneliyor. Ve 15 yaşındayken de çaldığı bu çalgıları kendi yapmaya başlıyor. Deneysel çalışmalar da yapıyor bu konuda. İlerleyen zamanlarda zaten kendi ürettiği çalgıları da işte gerek ...kavar olarak gerek. Yine nefesli çalgılar... ...özellikle başta olmak üzere... ...değişik... E, ...özellikler taşıyan... ...muhtemelen teknik kolaylıklar... ...taşıyan, işte oktavı... ...daha geniş olan filan... E, ...bu çalgı yapımında kendi... E, ...çalgılarını da... ...yapmış oluyor. Daha sonra... ...yıllar geçtikten sonra. Profesyonel... E, ...yaşama... ...evet... ...babası demiştim ama amcası... Ee, Seyfullah Şabani'nin e, ekibinde çalarak başlıyor. Seyfullah Şabani de e, önemli bir efsanevi e, kaval, kavalcı o yıllarda e, 1950'lerde 60'larda e, bu bölgede Arnavut genelinde erkek odaları denen yerler var. Daha doğrusu e, o isimle anılan toplantılar var. Bizdeki bir nevi sıra gecesi gibi e, erkeklerin bir araya gelip sohbet edip şarkı türkü çalıp çevirdikleri e, hani dünyanın birçok bölgesinde e, sosyalleşmenin de bir e, vasıtası olan bir aracı olan e, bu toplantılarda e, çok ünlenmiş Seyfullah e, Şabani e, amcası kavalcı yine. Zaten e, Kostivar Türkleri arasında da e, bu gelenek varmış ve boş soba diyorlarmış bu geleneğe. Soba o da demek. Boş soba tam olarak e, zihnimde canlanmadı. canlanmadı. Yani neyi e, hangi bağlantıyla böyle bir deyim e, uydurulduğunu söylendiğini bu e, toplantı akşamları için e, ben yine de bu bilgiyi e, aktarmış olayım. Boş denen gece eğlencelerini e, örgütliyorlar. Koştivarlı Türklerde. Amca'ya biraz fazla daldık. E, Feyzullah. Evet. E, Feyzullahmış. Seyfullah dedim ama Feyzullah e, Şabani önemli bir kavacı. Dediğim gibi e, feyz almış. E, bizim Salla Şabani Ondan. 1971'de ise genç bir müzisyen olarak Gostivar'da kurulan BESA Kültür Sanat Derneği'nin kurucularından olarak karşımıza çıkıyor. Bu dernek sanıyorum hala faaliyetlerini sürdürüyor. O bölgede yaşayan Arnavutların kültürel çalışmaları ile ilgili derli toplu çalışmalar yapmayı amaçlayan bir dernek. 78'de ilk kez ee, tabi o zaman için ülke içi ama şimdi için ülke dışı. Yani Hırvatistan'da Zagreb'de katıldığı bir e, yarışmada ve e, 80, e, 80 yılında e, özür dilerim hemen cümleyi top, e, toparlayayım. Hem okuyup hem, hem konuşmayı pek beceremiyorum galiba ben. 1978 yılına geliyoruz ve e, 80 ülkeden fazla e, 80 ne yakın ülkenin müzisyenlerinin katıldığı bir festival bu ve bizim Salla Şabani birincilik ödülü alıyor e, performansıyla e, ardarda geliyor artık 1994'e kadar bir şey yazılmamış ama eminim e, oralarda da e, birçok ödülü vardır o arada 1994'te TETOVA'da Celaddin Zekiri Festivalinde e, çaldığı melodiyle yine birinci oluyor. 96 yine Tetova'daki başka bir festival. Şardağ Şarkı Söylüyor Festivalinde altın plaket kazanıyor. Aynı yıl Gostivar'da kurduğu e, Gostivar'da katıldığı başka bir e, yarışmada tabii kurduğu dernek tarafından BESA derneği tarafından ödüllendiriliyor. 2000'e geldiğimiz zaman yine Tetova'da, 2003'te e, Gilanda, Kosova, e, Gilanda, 2004'te Girokastırada, Arnavutluk'ta meşhur Girokastır festivalinde, 2009'da Arnavutluk'taki e, Raşa bölgesinde iddialık bir bölgeymiş, 2010'da Struga'daki e, festivalde, 2012'de Prelap'te e, yine şarda şarkı söylüyor festivalinde e, gidiyor böyle 2013'te Arnavutluk'ta bu e, leja şehrinde birincilikler alıyor e, 2013'te yine Paris e, bu defa Paris'e gidiyor ve uluslararası festivalde birinci olamıyor çünkü orada birincilik ödülü yok. Ee, çok e, beğeniyle karşılanıyor yaptığı performans. Bugün de e, Gostivar'da yaşamakta. E, Tetova kavalları başlığıyla e, bir tane albüm yapmış. Ama bu e, şarkıları kendi e, koyduğu yerden e, aldım ben. E, ind indirdim internetten. Yani YouTube'a yazarsanız Salla Şabani diye e, bu, onun performanslarını bol bol e, bulabilirsiniz. Dediğim gibi yalnız kendisi çalmıyor, e, birçok sanatçıyla işbirliği yapıyor. Estetik düzeyi son derece yüksek bir e, folklorcu. Az önceki örneklerden de duydunuz. Hani e, yaygın bir düşünce vardır yani e, folklor müzisyenleri genelde Alaylıdır. Evet bu da alaylı. Ama hani e, nasıl diyelim aletine çok hakim olmaz, detoneler olabilir, e, kayıtlar kötüdür, şu bu. E, bunların hiçbir, e, hiçbirisi Salla Şaban için geçerli değil. E, her açıdan e, mükemmel bir müzisyen, e, beraber çalıştığı şarkıcılar da e, harika. Hemen bir tane daha dinleyelim şarkının iki tane ismi var. iki ismiyle iki isimle biliniyormuş. Şulyon yolunda ya da Viranson Bahar adını taşıyor parça. Nebi Halili seslendirecek ve Sağla Şabani çalacak. Evet bir hata yapma ihtimalimiz var. Eğer Nebi Halil'i şarkıcılığının dışında kavaldı çalmıyorsa teknik bir hata yaptık. Ee, ama harika bir ezgili, zaten bunu seçmiştim ben. Ee, umarım ismi doğrudur. Ee, Salah Şabani, Şabani e, çaldı kavalıyla. Çifte kaval duyduk daha doğrusu. Ee, dinleyeceğimiz şarkının adı Hlamur Ağacı'nın gölgesinde. Hamur gölgesinde iki şarkıcımız var. Ee, Salla Şabani eşliğinde. Rizvan ve Sinan Lamallari ya da Düet Lamallari diye geçiyor. Evet değerli dostlar bugün Gostivar çevresinden Arnavut müziği dinliyoruz. Hani istisnai olarak başka bölgelerden de söylüyor ya da çalıyor Salla Şahbani ama e, temel olarak e, Gostivar bölgesinden e, Arnavut şarkıları çalıyor. Kavalcı, Strayan Köyü'nün kavalcısı. E, evet yine harika bir işbirliği var. Hasime'nin şarkısı, bu bir kadın şarkısı. Evet. Salla Şabani eşliğinde söyleyen çok meşhur bir şarkıcı. Yine Goç Suvar'ın yetiştirdiği en, bence en önemli şarkıcılardan biri hala yaşıyor. Biz başka şarkılarına da repertuarımızı aldık, çalıp söylüyoruz. E, Hanife Seyfullahu Reçani e, söyleyecek ve e, Salla Şabani çalacak Hasime'nin şarkısı. Evet. <gülüyor> Salla Şaban ile birlikte Hanife Seyfullahu Reçani seslendirdi Hasime'nin şarkısı uzunca bir parçaydı ama çok duyguluydu. kim bilir Hasime'ye neler oldu. Şimdi enstrümantal bir ezgimiz var Salla Şaban ile birlikte Rizvan Sinani ve e, Muhamer adasım Hasani birlikte çalıyor. Evet kayıt olarak çok mükemmel bir kayıt değildi ama e, icralar mükemmelci ben, mükemmeldi bence. Sağla Şabani, Rizvan Sinani ve Muhamer Hasani birlikte çaldılar. Kaval Çifteli ve e, Şarki ile birlikte e, çaldılar. Şimdi e, sözlerin çok yaygın olduğu bambaşka melodilerle e, bütün Arnavutça Arabiyası'nın özellikle de kuzeyde söylenen bir şarkı var. Ee, burada trenler geliyor diye e, geçiyor ama aslında e, yani çoğunlukla vapurlar geliyor diye söyleniyormuş. Yemen'e gidip de dönmeyen e, askerleri anlatıyor. Yani bildiğimiz bir tema. Söyleyen Rivayete Fazliyuh. Evet trenler geliyor adlı şarkıyı dinlettim size rivayete fazliu söyledi ee, aslında şarkıcının sesini çok beğendim genel bir araştırma yaptım ee, ne yazık ki e, çok berbat sonuçlarla karşılaştım ee, burada sağlaş Şaban'inin yönlendirmesi e, öne çıkıyor tabii ki e, almış ve bu harika yorumu e, kaydetmiş Rivayete ile birlikte. Şimdi başka bir kadın şarkıcıya eşlik ediyor. Salla Şabani. Parçanın ismi Gök Gürültüsü'nün şarkısı. Meyreme Kurti. Bu da e, meşhur bir şarkıcı. Başka birçok harika kaydı var. Ama aynı zamanda da e, berbat e, piyasa kayıtları da var. E, bu parçayı e, Salla Şabani e, Arnavutluk'tan Kavay'a Şarkısı olarak e, almış repertuarına. Kavaya'dan bir şarkı. Ve e, kendi yaptığı kavalla çalıyor. Artık diğer kavallardan teknik olarak hangi kriterlerle ayrılıyor onu bilemeyeceğim. E, belki kaval çalanlar biraz anlıyor olabilir. <gülüyor> Meyremi Kurti'yi e dinliyoruz ve Salla Şaban ile birlikte tabii ki. Evet gürültüsünün şarkısıydı e, dinlediğimiz parça ve Sağla Şabani eşliğinde e, Meyremi Kurti seslendirdi parçayı. E, Ağırı gittik galiba bugün ama çok duygulu gittik. E, ben çok severek çaldım parçaları. Şimdi bir e, melodiyle, enstrümantal bir melodiyla e, çok güzel bir e, şarkının enstrümantal e, yorumuyla bitireceğiz. Bugün Gostivar'daydık ve Gostivar'dan ağırlıklı olarak Arnavutça şarkılar dinlettim sizlere. Kaval virtüözümüz Şaban idi. Dinleyeceğimiz parçanın ismi ben bugün çok küçüğüm. Muhteşem zorunlarla bitirdik. Sağolun Şabani son kez. E, ben bugün çok küçüğüm. Adlı şarkıyı çaldı bize. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040'dan bana ulaşmanız mümkün. 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika için. Ayrıca Facebook'lardan, Twitter'dan, e, efendim kendi web sayfamdan bana ulaşmanız mümkün. Ve son olarak da tekrarlayalım hem bu programı hem de bunların şekilleri dilediğiniz zaman e, Tunaninberi yani nokta dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere selam ve sevgiler hepinize.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 Han'ın Beryani. Hazırlayan ve sunan: Muhammed Ketencuoğlu <gülüyor>